27. sözün zeyri. Sahabeler hakkındadır. Mevlana caminin dediği gibi derim. Ya Resulallah ki bahşet üçünse ashab ashabı kef dahili cennet şevem der cümreyi ashabı tu o revet der cennet men der cehennem ke raves o seki ashabı kef men seki ashabı tu. Ya Resulallah nasıl olur ki ashabı kefin köpeği senin ashabınla beraber cennete girsin. O cennette ben cehennemde. Zava mıdır bu? O keyf ashabının köpeği ben, senin ashabının. Bismillahi subhanahu ve inni şey'in illa yusabbihu bihamdihi. ma'ahu Muhammed Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar da karşı şiddetli kendi aralarında ise pek merhametlidirler. İlâ ahire ayet. Sual ediyorsunuz. Bazı rivayetlerde vardır ki, bid'aların revacı hengamında, ehli iman ve takvadan bir kısım süleha, sahabe derecesinde veya daha ziyade eftal olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatleri nedir? El cevap. Enbiya'dan sonra Mev'i beşlerin en eftali sahabe olduğu Ehl-i sünnet ve cemaatin icma'ı bir hüccet-i adır ki o rivayetlerin sahih kısmı fazilet-i hakkındadır. Çünkü cüz'ü fazilette ve hususi bir kemalde mercuh, raciye, tereccüh edebilir. Yoksa Sureyfet'in ahirinde sita-i işkârâne, tavsifat-ı Rabbaniye'ye ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın nebi ve senasına mazhar olan sahabelere fazilet-i külliye nokte nazarında yetişilemez. Şu hakikatın pek çok esvab ve hikmetlerinden şimdilik üç sebebi tazammül neden üç hikmeti beyan edeceğiz. Birinci hikmet. Sohbet-i öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyre ülke mukabil, hakikatin envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insibah ve in'ikas vardır. Malumdur ki in'ikas ve tebaiyetle, o nuru, azamı, lübüvetle beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı ve onun tebaiyetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. İşte şu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin-i Suyutu gibi uyanıkken çok defa sohbet-i nebeviyeye olan veliler Resul-i Ekrem Vesselam ile yakazeten görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerrif olsalar ...yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin sohbeti... nübüvvet Ahmediye... ...aleyhisselatü vesselam nuruyla... ...yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise... vefatı ı Nebeviden sonra... ...Resul-i Ekrem vesselam'ı görmeleri... ...velayet-i Ahmediye... ...aleyhisselatü vesselam nuruyla sohbettir. Demek Resul-i Ekrem... ...aleyhisselatü vesselamın... ...onların nazarlarına temessül... ...ve tezahür etmesi velayet Ahmediye aleyhissalatü vesselam cihetindedir. Nübüvvet itibarıyla değil. Madem öyledir, nübüvvet derecesi velayet derecesinden ne kadar yüksek ise o iki sohbette o derece tefavut etmek lazım gelir. Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksir-i nurani olduğu bununla anlaşılır ki bir bedevi adam kızını sağ olarak defnedecek bir kasavet vahşiyanede bulunduğu halde gelip bir saat sohbet-i Nebeviye'ye olur. Daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkati rahimaneyi kesmederdi. Hem cahil vahşi bir adam, bir gün sohbeti nebeveye mazhar olur. Sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. Mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehber kemanat olurdu. İkinci sebep, 27. sözdeki iştihat bahsinde beyan ve ispat edildiği gibi, sahabeler ekseriyet mutlaka itibariyle kemalat-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler. Çünkü o zamanda o intilab azim-i hayır ve hak bütün güzelliğiyle şer ve batıl bütün çirkinliğiyle görülmüş ve maddeten hissedilmiş. Şer ve hayır ortasında öyle bir ayrılık ve kiz ve sıt beyninde öyle bir mesafe açılmıştı ki küfür ve iman kadar belki cehennem ve cennet kadar beyinleri uzaklaştı. Kizb ve şer ve batılın dellalı ve numunesi olan Müseylime-i ve maskaraca kelimeleri olduğundan fıtreten hissiyat-ı sahibi ve maali ahlaka meftun ve izzet ve mübahata meyyal olan sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kız ve şerre ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler. Sık ve hayır ve hakkın delalalı ve numunesi olan Habibullah'ın Aleyhissalatu Vesselam alay-ı yeni kemalatındaki makamına bakarak bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak muktaza-i Mesela nasıl ki zaman oluyor medeniyet beşeriye çarşısında, ve hayatı, ictimaiye insaniye dükkanında bazı şeylerin verdiği müthiş neticeleri ve çirkin eserleri zehir katil gibi herkes onu satın almak değil bütün kuvvetiyle ondan nefret edip kaçar ve bazı şeylerin ve manevi metaların verdikleri güzel neticeler ve kıymetdar eserler bir tiryak ve bir pırlanta gibi herkesin nazar rağbetini kendine celbeder herkes elinden geldiği kadar onları satın almaya çalışır öyle de asrı saadette hayat-ı i insaniyenin çarşısında kizp ve küfür gibi maddeler şekaveti ebediye gibi neticeleri ve müseylime-i gibi süfli maskaraları tevlit ettiğinden Secayaya aliye ve hubbu u meftun olan sahabelerin zehri tatilden kaçar gibi ondan kaçmaları ve nefret etmeleri bedihidir. Ve saadeti ebediye gibi netice veren ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gibi nurani meyveler gösteren sıf ve hakka ve imana en nâfi bir tiryak, en kıymetli bir elmas gibi o fıtratları safiye ve seciyeleri sami olan sahabeler, bütün kuvvetleriyle ve hissiyat ve letaifleriyle onların müşteri ve müştak olması zaruridir. Halbuki o zamandan sonra gitgide ve gele gele, sıt ve kisp ortasındaki mesafe azala azala, omuz omuza geldi. Bir dükkanda ikisi beraber satılmaya başladığı gibi, ahlak-i bozuldu. Propaganda-i siyaset yalanı fazla rövaç verdi. Yalanın müthiş çirkinliği gizlenip doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye başladığı zamanda, kimin haddi var ki sahabenin adalet ve ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine metanetlerine, takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçsin. Geçen meseleyi bir derece tenvir edecek başıma gelmiş bir halimi beyan ediyorum şöyle ki bir zaman kalbime geldi niçin Muhyiddin Arabi gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar sonra namaz içinde Subhani Rabbiyel A'la her şeyden nihayetsiz derecede yüce olan Rabbim bütün noktanlardan münezzehtir derken şu kelimenin manası inkişaf etti Tam manasıyla değil fakat bir parça hakikati göründü kalben dedim. Keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım. Bir sene ibadetten daha iyiydi. Namazdan sonra anladım ki o hatıra ve o hal sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşattır. Evet Kur'an-ı Hakim'in ile hasıl olan o inkılabı azim-i içtimaide ezdaf birbirinden çıkıp ayrılırken Şerler bütün tevabi'iyle, zulümatıyla ve teferruatıyla ve hayır ve kemalat bütün envariyle ve ile karşı karşıya gelir. Bir vaziyette, müheyyiş bir zamanda her zikir ve tesbih, bütün manasının tabakatını turfanda ve taravetli ve taze ve genç bir surette ifade ettiği gibi, o inkılab-ı azimin tarrakası altında olan insanların bütün hissiyatını, letaif ı uyandırmış, Hatta vehin ve hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve müteakkiz bir surette. O zikir, o tesbihlerdeki müteaddik manaları kendi zevklerine göre alır, emer. İşte şu hükmete binaen, bütün hissiyatları uyanık ve letaifleri olan sahabeler, envar-i imaniye ve tesbihye cami olan kelimat-ı dedikleri vakit, kelimenin bütün manasıyla söyler, ve bütün letaifiyle hisse alırlardı. Halbuki o infilak ve inkılaptan sonra gitgide letaif uykuya ve havas o hakikat noktasında gaflete düşüp o kelimat-ı mübareke meyveler gibi gitgide ülfet perdesiyle letafetini ve taravetini kaybeder. Adeta sathilik havasıyla kuruyor gibi az bir yaşlık kalıyor ki kuvvetli tefekkürü bir ameliyatla ancak evvelki hali iade edilebilir. İşte bundandır ki 40 dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama 40 günde hatta 40 senede başkası ancak yetişebilir. 3. sebep. 12. ve 24. ve 25. sözlerde ispat edildiği gibi nübüvvetin velayetin nisbeti güneşin aynı zatı ile aynalarda görülen güneşin misali gibidir. İşte daireyi nübüvvet, daireyi velayetten ne kadar yüksekse daire-i nübüvvetin ve o güneşin yıldızları olan sahabeler dahi, daire-i velayetteki sülahaya tefevvuku olmak lazım geliyor. Hatta velayet-i kübra olan veraset-i ve sıddıkiyet ki sahabelerin velayetidir. Bir veli kazansa yine safı ı evvel olan sahabelerin makamına yetişmez. Şu üçüncü sebebin müteaddit vücudundan üç veçhini beyan ederiz. Birinci vecih, işte hatta yani istimbat ahkamda, yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta sahabelere yetişilmez. Çünkü o zamandaki o büyük inkılab ilahi, marziyat-ı rabbaniyeyi ve ahkam-ı anlamak üzere dönerdi. Bütün ezan istimbat-ı ahkama müteveccihti. Bütün kalpler Rabbimizin bizden istediği nedir diye merak ederdi. ahval zaman bu hali işman ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu. Muhabberat bu manaları kazanmak ederek vuku buluyordu. İşte bunun için her şey ve her hal ve muhabereler ve sohbetler ve hikayeler bütün o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden, sahabenin istidadını tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden, içtihat ve istimbatta istidadı kibrit derecesinde nurlanmaya hazır olduğundan, bir günde veya bir ayda kazandığı mertebe-i istimbat ve o sahabenin dereceyi zekavetinde ve istidadında olan bir adam şu zamanda on senede belki yüz senede kazanmayacaktır. Çünkü şimdi saadet-i ebediyeye beden, saadet-i dünyeviye medar nazardır. Beşerin nazarı dikkati başka maksatlara mı teveccihtir? içinde derd-i maişet, ruh ve felsefeyi tabiiyye ve maddiye akla körlük verdiğinden... Beşerin muhit-i o şahsın zihnine ve istidadına, iştihat hususunda kuvvet vermediği gibi teşettük veriyor, dağıtıyor. 27. sözün iştihat bahsinde Süfyan İbni Uyeyne ile onun zekaveti derecesinde birinin muvazenesinde ispat etmişiz ki, Süfyan'ın 10 senede kazandığını öteki 100 senede kazanamıyor. 2. sahabelerin kurbiyeti i ilahiye noktasındaki makamlarına Velayet ayağıyla yetişilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bize akreptir ve her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi akrebiyetin inkişafıyladır ki nübüvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o İkinci suret buğdiyetimiz diyetimiz kat ve edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki ekser seyru sülükü velayet ona göre ve seyre enfusi ve seyre afaki bu suretle cereyan ediyor. İşte birinci suret sırf vehdidir, kisbi değil, incisattır, cezbi değil ve muhtubiyettir. Yol kısadır fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok halistir ve gölgesizdir. Diğeri kisbidir, uzundur, gölgelidir. Acayip harikaları çok lisede, kıymetçe, yetçe evvelkisine yetişemez. Mesela nasıl ki dünkü güne bugün yetişmek için iki yol var. Birincisi zamanın cereyanına tabi olmayarak, bir kuvveti kutsiye ile fevkal zaman çıkıp dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi bir sene kat mesafe edip dönüp dolaşıp güne gelmektir. Fakat yine dünü elde tutamıyor onu bırakıp gidiyor. Öyle de zahirden hakikata geçmek iki suretledir. Biri doğrudan doğruya hakikatın incezabına kapılıp, tarikat berzahına girmeden hakikatı aynı zahir içinde bulmaktır. İkincisi çok merakitten seyr-i suretiyle geçmektir. Ehli i velayet, sendan fenai nefse muvaffak olurlar. Nefse emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin nefisleri teskiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihazatı ı ile, ubudiyetin envaına ve şükür ve hamdın aksamına daha ziyade mazhar Fena Fenai nefisten sonra ubudiyet evliye evliya vesaket teyda eder. Üçüncü vecih. Fazilet-i amal ve sevab-i efal ve fazilet-i uhrediye cihetinde sahabelere yetişilmez. Çünkü nasıl bir asker bazı şerait dahilinde, Nihim ve mafif bir mevkide, bir saat mebette, bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir. Ve bir dakikada bir kurşunu yemekle en akal, 40 günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama çıkıyor. Öyle de sahabelerin tesisi İslamiyet'te ve neşri ahkam Kur'aniye'de hizmetleri ve İslamiyet için bütün dünyaya ilanı harbetmeleri o kadar yüksektir ki bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Hatta denilebilir ki bütün dakikaları o hizmet kusiyede o şehit olan neferin dakikası gibidir. Bütün saatleri müthiş bir makamda bir saat nöbet tutan, fedakar bir neferin nöbeti gibidir ki amel az, ücreti çok, kıymeti yüksektir. Evet sahabeler madem İslamiyet'in tesisinde ve envar Kur'aniye'nin neşrinde saff evvel teşkil ediyorlar. Es sebebu kelfa faiz sırrınca. ...bütün ümmetin hasenatından... ...onlara hisse çıkar. Ümmetin... ...Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin... ...ve ala alihi ve ashabih... ...Allah'ım... ...Efendimiz Muhammed'e... ...ve al ve ashabına rahmet et... ...demesiyle... ...sahabelerin bütün ümmetinin hasenatından... ...hissedarlıklarını gösteriyor... Hem nasıl ki bir ağacın kökündeki küçük bir meziyet ağacın dallarında büyük bir suret alır. Büyük bir daldan daha büyüktür. Hem nasıl ki mebde'de küçük bir irtifa gittikçe bir yeküm teşkil eder. Hem nasıl ki noktayı merkeze yakın bir iğne ucu kadar bir ziyadelik, daire-i muhitada bazen bir metre kadar ziyadeye mukabil gelebiliyor. Aynen şu dört misal gibi sahabeler, İslamiyet'in şeceri nuraniyesinin köklerinden, esaslarından oldukları, hem bina-i İslamiyet'in hututu nuraniyesinin mebdeinde, hem cemaat-i imamlarından ve adetlerinin evvellerinden, hem şems-i nübüvvet ve sıracı hakikatın merkezine yakın olduklarından az amelleri çoktur, küçük hizmetleri büyüktür. Onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım geliyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed elvedi kal eshabi ken nücün bi eyyihim ihtedeytüm ve hayrul kururi ve ala alihi vasıfbihi ve sellim Allahum, ashabım yıldızlar gibidir hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz ve asırların en hayırlısı benim asrımdır buyuran Efendimiz Muhammed'e alime ve ashabına salat ve selam et سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا أَلْلَمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ Seni her türlü nuhsandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim-i hakim misin? Sual. Deniliyor ki sahabeler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı gördüler sonra iman ettiler. Biz ise dermeden iman ettik. Öyleyse imanımız daha kavidir. Hem kuvvet-i imanımıza delalet eden rivayet var. En cevap. Sahabeler o zamanda da ı amme-i âlem, hakaif İslamiye'ye muarız ve muhalif iken, sahabeler yalnız sureti insaniyede, Resul-i Ekrem görüp, bazen mucizsiz olarak öyle bir iman getirmişler ki, bütün efkarı ı amme-i âlem onların imanlarını sarsmıyordu. Şüphe değil, bazısına vesvese de vermezdi. Sizler iseniz, kendi imanınızı sahabelerin imanlarıyla muazene ediyorsunuz. Bütün efkarı ammi İslamiye, imanınıza kuvvet ve senet olduğu halde, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şecere-i tuğba çekirdeği olan beşeriyeti ve suret-i cismaniyesini değil, belki umum elvâr-ı İslamiye, ve hakaiki Kur'aniye ile nurani, muhteşem, şahs-ı manevisini bin mucizatla muhat olarak akıl gözüyle gördüğünüz halde bir Avrupa filozofunun sözüyle vesveseye ve şüpheye düşen imanınız nerede? Hem sahabelerin kuvveti imanlarını gösteren ve imanlarının preşruhatı olan şiddeti takvaları ve kemali i sanahatları nerede? Ey müdde Senin şiddet-i feraizi tamamıyla senden göstermeyen sönük imanın nerede? Ama hadiste varit olan ki ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren daha ziyade makbuldür. Mealindeki rivayet hususi fazilete dairdir. Has bazı eşhas hakkındadır. Bahsimiz ise fazilet külliye ve ekseriyet itibariladır. İkinci sual diyorlar ki ehl velayet ve ashabı kemalat dünyayı terk etmişler. Hatta hadiste var ki dünya muhabbeti bütün hataların başıdır. Halbuki sahabeler dünyaya pek çok girmişler. Terk-i dünya değil, belki bir kısım sahabe o zamanın ehli medeniyetinden daha ileri gitmişler. Nasıl oluyor ki böyle sahabelerin en ednasına en büyük bir veli kadar kıymeti var diyorsunuz? Er cevap 32. sözün 2. ve 3. mevkuflarında gayet tatli ispat edilmiştir ki dünyanın ahirete bakan yüzüyle esma-i ilahiyeye mukabil olan yüzünü sevmek sebebi noksaniyet değil belki medar-ı kemaldir ve o iki yüzde ne kadar ileri gitse daha ziyade ibadet ve marifetullah da ileri gider sahabelerin dünyası ise işte o iki yüzdedir dünyayı ahiret mezrası görüp ekip biçmişler Mevcudatı esma ilahiyenin İlahiye'nin aynası görüp müstafane temaşa edip bakmışlar. Fenai dünya ise fani yüzüdür ki insanın hevesatına bakar. Üçüncü sual. Tarikatlar hakikatların yollarıdır. Tarikatların içerisinde en meşhur ve en yüksek ve cadde-i kubura iddia olunan tariki nakşibendi hakkında o tarikatın kahramanlarından ve imamlarından bazıları esasını böyle tarif etmişler demişler ki der tariki nakşi bendi lazım ahmet çağrı terk terki dünya terki ukba terki hesti terki terk yani tariki nakşide dört şeyi bırakmak lazım hem dünyayı hem nefis hesabını ahireti dahi maksudu hakiki yapmamak hem vücudunu unutmak hem ucbe fakire girmemek için bu terkleri düşünmemektir Demek hakiki marifetullah ve kemalat-ı insaniye terk-i ile olur. En cevap. Eğer insan yalnız bir kalpten ibaret olsaydı, bütün masivayı terk, hatta esma ve sıfatı dahi bırakmak, yalnız Cenab-ı Hakk'ın zatına Rabb'ı kalbetmek lazım gelirdi. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hasseleri vardır. i̇nsan kamil odur ki, bütün o letaifi kendilerine mahsus ayrı ayrı, tarih-i ubudiyette, hakikat canibine sevk etmekle, sahabe gibi geniş bir zailede, zengin bir surette, kalp bir kumandan gibi, letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Yoksa kalp yalnız kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başıyla gitmek medarı ittihar değil, belki netice-i ıstırardır. Dördüncü sual. Sahabelere karşı iddia-i nereden çıkıyor, kim çıkarıyor? Şu zamanda bu meseleyi medar bahis etmek nedendir? Hem müştehidini izama karşı müsavat dava etmek neden ileri geliyor? El cevap, şu meseleyi söyleyen iki kısımdır. Bir kısmı, safi ehli diyanet ve ehli ilimdir ki bazı ehadisi görmüşler. Şu zamanda ehli takva ve salahat teşvik ve tergib için öyle mebahaslar açıyorlar. Bu kısma karşı sözümüz yok. Zaten onlar azdırlar. Çabuk da intibaha gelirler. Diğer kısım ise gayet müthiş, mağrur insanlardır ki... ...mezhepsizliklerini müstehidine izama müsavat davası altında nefretmek istiyorlar. Ve dinsizliklerini sahabeye karşı müsavat davası altında icra etmek istiyorlar. Çünkü evvelen o ehre dalalet sefahate girmiş, sefahete tiryaki olmuş... Sefahete mani olan tekalif-i şer'iyeyi yapamıyor. Kendine bir bahane bulmak için der ki, şu mesail iştihadiyedirler. O mesailde mezhepler birbirine muhalif gidiyor. Hem onlar da bizim gibi insandırlar, hata edebilirler. Öyleyse biz de onlar gibi iştihad ederiz. İstediğimiz gibi ibadetimizi yaparız. Onlara tabi olmaya ne mecburiyetimiz var. İşte bu bedbahlar, bu desise-i ile Başlarını mezahibin zincirinden çıkarıyorlar. Bunların şu davaları ne kadar harçülük, ne kadar esassız olduğu 27. sözde kat'i bir surette gösterildiğinden ona havale ederiz. Saniyen o kısım ehl dalalet baktılar ki müştehidinlerle iş bitmiyor. Onların omuzlarındaki yalnız nazariyat-ı diniyedir. Halbuki bu kısım ehl-i dalalet zaruriyat diniye ve tahlir etmek istiyorlar. Onlardan daha iyiyiz Meseler, meseleleri tamam olmuyor. Çünkü müştehidin nazariyata ve kat'i olmayan teferruata karışabilirler. Halbuki bu mezhepsiz ehl-i dalalet, zaruriyat-ı diniyede dahi fikirlerini karıştırmak ve kabili tedbir olmayan mesaili tedbir etmek ve kat'i erkan-ı İslamiye'ye karşı gelmek istediklerinden elbette zaruriyat-ı diniyenin hamileleri ve direkleri olan sahabelere ilişecekler. Feyhad Değil bunlar gibi insan suretindeki hayvanlar, belki hakiki insanlar ve hakiki insanların en kamilleri olan evliyanın büyükleri, sahabenin küçüklerine karşı müsavat davasını kazanamadıkları gayet kat'i bir surette 27. sözde ispat edilmiştir. Allahümme salli ve sellim ala rasulükellehî kal la tesubbe ashâbi Lau <gülüyor> anfak ahdum, misa uhdin Allahım, ashabma sövmeyin Sizden birisi umutluğa kadar altın bağışlasa, ashabından birinin bir avuçluk bağışının yerini tutmaz buyuran Rasulüne salat ve selam et. On da sünnekti. Bismillahirrahmanirrahim ve inni şeyin illa yusferu bihamdihi. Onun adıyla. O her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu ham ile tesbih etmesin. Aziz kardeşim, senin birinci sualin ki sahabeler nazar-ı velayetle müfitleri neden teşhhidemediler? Ta'uf-u Raşidin'in üçünün şehadetini netice verdi. Halbuki küçük sahabelere büyük velilerden daha büyük deniliyor. Bunda iki makam var. Birinci makam. Dakik bir sırrı velayetin beyanı ile sual halledilir şöyle ki sahabelerin velayeti velayet-i denilen veraset-i gelen berzah tarikine uğramayarak doğrudan doğruya, zahirden hakikata geçip akrebiyet-i ilahiyenin bakan bir velayettir ki o velayet yolu gayet kısa olduğu halde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 Bu kurbiyeti kazanmak için bir sene mesafeyi kayyetmek etmek lazım gelir. Şu ise ahli suretün mesleğidir ki ahli tarikatın çoğu bununla gider. İkincisi zamanla mekâiyet olan cismi maddi kılıfından sıyrılıp tecerrütle ruhen yükseli. Dün geceki Leyle Kadri öbür gün Leyle'yi ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh zamanla mekâiyet değil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 Mesela güneş bize yakındır. Çünkü ziyası, harareti ve misali aynamızda ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzağız. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek, aynamızdaki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak, o vasıtayla onu tanısak, ziyası, harareti, heyetinde olduğunu bilsek, onun akrebiyeti bize inkişaf eder. Ve yakınımızda onu tanıyıp münasebetler oluruz. Eğer biz bu noktayı nazarından ona yakınlaşmak ve tanımak istesek pek çok seyir fikriye ve sülük akliye mecbur oluruz ki kavani fenniye ile fikren semavata çıkıp semadaki güneşi tasavvur ederek sonra mahiyetindeki ziya ve harareti ve ziyasındaki elvan sebayı uzun uzadıya tepkikat-i fenniye ile anladıktan sonra birinci adamın kendi aynasında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 birkaç Yahudi'den ibaret değildir ki onları keşfetmekle fesadın önü alınsın. Çünkü pek çok muhtelif milletlerin İslamiyet'e girmeleriyle birbirine zırh ve muhalif çok cereyanlar ve efkar karıştı. Bağısız bazıların gurur millileri Hz Ömer'in darbeleriyle dehşetli yaralandığından secciyeten intikama fırsat beklerlerdi. Çünkü onların hem eski dini iptal edilmiş hem medar olan eski hükümeti ve saltanatı tahrip edilmiş. İntikamını bilerek veya bilmeyerek, hakimiyet İslamiye'den almaya hissen taraftar bir suret almış. Onun için, Yahudi gibi ve dessas bir kısım münafıklar o halet içtimaiyeden istifade ettiler denilmiş. Demek o hadisatın önüne almak o vakitteki hayat içtimaiyeyi ve muhtelif etkarı ıslahla olurdu. Yoksa bir iki müslimin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 neden yanındaki katili Firuz'u o keskin nazar velayetiyle görmedi? El cevap. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın verdiği cevapla cevap veririz. Zi misreş bu'yı pirahen şinîdi, çira der çahı ken Begüft ahvali ma berk demi denî peydâ vû digerdem nihanes. Gehiber Târumi A'la Mişinem Gehiber Püşti Pâ'yı Hûd Nebi'nem Hâşiye sâd alınmış bir şiirdir. Manası beytin altında verilmiştir. Yani Hazreti Yakup'tan sorulmuş ki Niçin Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu işittin de bulunan kenar kuyusundaki Yusuf'u görmedin? Cevaben demiş ki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 Kader hakimdir. Meşiyet-i ilahiye, meşiyet-i geri verir. İzaca el-kader, omiyen basar. Kader gelince, göz olur. Hükmünü icra eder. Kader söylese, iktidarı beşer konuşmaz. İhtiyar cizliyi.